Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmedu ve nestainu ve nestaferu ve nestehdi Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillehu fe la mudille lehu ve ma yudlil falal. Ve ma yudil fe la Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le. Ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu.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 ya eyellezina aminu tekullahu ve kulu kavlan sedida ve yafe lakum ve faza hadis kitabullah Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem esr al umuri muhdathatuha ve kull muhdathatin ve kulli bidatin dalal dersimize başlamadan önce peygamber efendimize salatü selam getirelim İmam Müslim'in Kitabu'l-İman'ından 5. baba geldik. Bu babu Beyani Erkan-ı İslamî ve Daa'imi'l-Izam. Evet. İslam'ın erkanı ile onun yüce temellerini beyan babı. İslam'ın erkanı dediği rükünleri ile onun yüce temellerini beyan babı daim kelimesini kullanmış. Evet. Bu bab altında dört tane hadis ediyor. Her biri de İbni Ömer, radıyallahu ummanın neyi hadisi. Dört tane hadis. Evet okuyalım. Oku Gökhan. Galibimamun neveri yurahmeullah babu beyan, babu beyan erkenet İslami ve daaimi hil azami. Galimano <gülüyor> Yusuf, rahmetullah, Muhammed bin Abdullah bin Numairin el Hamdaniyu. Gal attesana Abu yani Süleyman bin Yahya el Ahmara. Yahya mı sizde? Hayır, hı. Hayyan. Hayyan. Hayyan el Ahmara. An Ebi Malikin el Esjariye. <gülüyor> Esjariye. Esjariye. An Sayid bin Ubaydete. Sa'd Saad bin Saad bin Ubaydete. Saad Sa'd Saad bin An-ıbni Umar'a an-ıbni sallallahu aleyhi ve sellem bu neyel islamu ala hamsetin ala en yuvahhedallahu ve iqamissalati ala en yuvahhedallahu ala en yuvahhedallahu ve iqamissalati ve ita'izzekati ve siyami ramadana vel haccı fe gale raculun el haccı ve siyami ramadana gale siyami ve evet. ramadana vel haccı hakeze semiptuhu min rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem meşhur <gülüyor> İslam'ın beş esas üzere kurulduğunu ne yapan beyan eden hadis daha önceki baplarda geçen gerek cibril hadisi olsun gerek diğer hadisler olsun onun neyi İslam bölümünün tek başına farklı bir şekilde neyi? ifadesi İslam bölümünün yani içinde iman olmayan İslam bölümünün tek başına farklı şekilde ifadesi. Ee, hep söylüyoruz bab başlıkları İmam Nevevi ile bu hali almış. Son şekli almış. İslam rükünleri ki rükün malum olmazsa olmazı bir şeyin aslı direği. Evet daim de yine temel esas İslam'ın rükünleriyle İslam'ın o büyük yüce temellerinin beyanı babı. Yani bu rükünler bu temeller olmazsa İslam olmaz. Bu rükünlerin temelin bulunmadığı kişi Müslüman değildir. Ne değildir? Müslüman değildir. He. Peki bu bulunma cümlesi neyi ifade eder tatbikatı mı ameli mi yoksa farziyetini neyi kabulü ikrarı mı Heh. ilk bentte hem takrir hem ney amel ilk bentte hem takrir hem ney amel diğer bentlere gelince namazla ihtilaf edilmekle beraber daha önce almıştık ilk hadisin şerhinde diğerlerinde Farziyeti yani vücubiyeti inkar olmadığı sürece gene İslam rükünleri üzere mükemmel olmasa da ala vecihil ekmel olmasa da o zatın bulunduğunu ne yapıyoruz? Söyleyebiliyoruz. Ne demiş? gâlel i̇mam Müslim rahimahullah haddefena Muhammed-i bnu Abdillah ibni el Hemdani Bize Muhammed bin Abdullah bin Numeir el Hemdani ne yaptı? Rivayet etti. Diyor ki: şehidir kendisi. Dikkat ederseniz babasının da dedesinin de ismini vermiş. Uzun bir şekilde ifade etmiş. İmam Müslim'in şeylerinden. Gal şehidi diyor ki: Hadde sana Ebu Halit. Bize Ebu Halit Tahtis etti künyesi. Ne yapmış? Açıklamış Ebu Halid'i. <gülüyor> yani Süleyman İbne Hayyan el Ahmar'a. Evet. Süleyman bin Hayyan el Ahmar. Dipnotta Kufeli vefat tarihi 189 şeklinde not tutmuş Ahmet Davutoğlu Hoca. An Ebi Malikinil Eşcai Ebu Malik el-Eşca'i Saad bin Tarık Ebu Malik künyesi ismi Saad bin Tarık O da Kufeli Babası ney? Evet sahabi Babası ney? Sahabi Evet An Sa'di bin Ubeydet'e Ebu Hamza künyesi Saad bin Ubeydet'e Es-Sülemi Hani Ömer İbni Ömer'a. Malum İbn Ömer yani Abdullah İbn Ömer Abdullah İbn Ömer. Ömer dipnotta 69'un oğlu dipnotta künyesiyle birlikte vermiş. Oku bakalım orayı. Evet. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin El-Hattab radıyallahu anhıma. Küçük küçükken babasıyla beraber Mekke'de Müslüman olmuş müfessir, muhaddis ve fakir bir sahabi celildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 2630 hadisi rivayet etmiştir. Birsetin bir yıl önce doğmuş, 74 tarihinde Mekke'de vefat etmiştir. Evet. Hazreti Ömer'in oğlu Müksirun'dan 2630 hadisi rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir isetinden bir yıl önce peygamber olarak gönderilmesinden bir yıl önce tevellüt etmiş ve 74 Hicri tarihinde vefat etmiş ki en son sahabeyi Hicri yüzde Ebu tufeil olarak yani ki öyle kaynaklarda geçer. Ebu tufeil radıyallahu anh Hicri yüzde vefat etmiş. Ne yaparsak? Kabul edersek sonlara ne? Yaklaşmış. Çünkü yaş küçük olunca yaşama imkanında ne oluyor? Peygamber Efendimiz'den sonra aleyhissalatü vesselam'dan sonra fazla oluyor. İşte İbni Ömer'in Doğrudan peygamber efendimizden rivayeti hatırlarsanız Cibril hadisinde babasından naklediyordu değil mi? Heh. Doğrudan peygamber efendimiz aleyhissalâtu Vesselamdan rivayeti ki e, gerek sahabinin gerekse tabinin küçükleri özellikle ne yapılmıştır? Hadis meclislerine sokulmuştur. Neden? Senet Ali olsun. Küçükken hıfz ederler büyüdüklerinde naklederler. Senet Ali olur. Yani ne demek Ali Daha kısa yoldan ulaşır özellikle ne yapılmıştır? Sokulmuşlardır. Bu önemlidir. Bu önemlidir. Senedin ulvuğu açısından önemli. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e kal ki merfu bir rivayet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'dan rivayet. Bir tercümesini okuyalım. 5 İslam'ın erkanı ile yüce temellerinin beyanı bağlı. Bize Muhammed bin Abdullah bin numayr el Hemdani rivayet etti. Dedi ki bize Ebu Halid yani Süleyman bin Hayyan el-Ahmer, Ebu Malik el-Eşcai'den, o da Saad bin Ubeyde'den, o da İbni Ömer'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Bir, Allah'ın teyit olunması. iki namazın kılınması. Üç, zekatın verilmesi. Dört, Ramazan'ın tutulması. Beş, haç üzerine buyurmuşlar. Derken bir adam rivayetin ter tertibi hac edilmesi ve Ramazan'ın tutulması şeklinde değil midir demiş. İbn Ömer hayır. Ramazan'ın tutulması ve hac edilmesi şeklindedir. Ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böylece işittim demiştir. Evet. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki aleyhissalatü vesselam bu niye İslamu ala hamsetin? İslam Beş şey üzere ne yapılmıştır? Bina edilmiştir, inşa edilmiştir, kurulmuştur. Beş şey. Bu beş şey de olabilir. Beş rükün de olabilir. Beş haslet özellik de olabilir. Bazı rivayetlerde hamsin müzekker şekilde gelmiş. Bazı rivayetlerde hamsetin müennes şekilde gelmiş. Birazdan zaten ne yapılacak? Ee, Şarih. Buna değinecek. Buna göre de takdirler olacak. Müzekkerse şudur. Mühendese şudur diye e, takdirde bulunacak. Malum 3'te 9 arasında ne yapıyordu? Adet ve mağdut arasında bir zıtlık vardı. Adet ve mağdut arasında bir zıtlık vardı. Eğer mağdut sayılan şey müzekkerse adet mühendis sayılan şey mağdut mühendis adet müzekker oluyordu. Ona binaen. Demek ki Beş şey üzere ne yapılmış İslam, bina edilmiş, kurulmuş. Evet. İlkini sayıyor Allah en yuha'da Allah Allah en yuha'da Allahu. Allah'a tevhid etmek, Allah'ın tevhid edilmesi. Burada meşhur siga kullanılmış. Bazı rivayetlerde malum siga kullanılıyor. Allah'ın tevhid edilmesi. Ne demek Allah'ın tevhid edilmesi? Sayıca birlenmesi değil sadece. Sayıca birlenmesi değil. Tevhid, dikkat edin. Sadece sayıca ne yapmaz? Birlemeyi vermez. Evet, vahade kökündendir ama sayıca birleme değil. Sayıca birlersin ama ne yaparsın? İsim ve sıfatlarında Allah'a şirk koşarsın. Sayıca birlersin ama ne yaparsın? Allah Azze ve Celle'ye layık olmadığı ne? Vasıfları isnat edersin. Yani sadece sayıca birleme değil. Tevhidin üç şıkkını Hakkıyla ne yapma ifade etme, rububiyetiyle, ile, isim ve sıfatlarıyla Allah'ı birlemek. Yani Allah'a birle Allah birdir de ama istiva etmez de. Allah birdir de ama nüzül etmez de. Allah birdir de ama gülmez de. Allah birdir de ama sevinmez de. Bunların her biri kendi içinde sıfat inkarıdır. Yani bir insan inkar ettiği şeyi nasıl birleyebilir? Birlemesi mümkün değil. Birlediği şey o şey değildir. O bilinen kendini Kur'an'da ve peygamberinin hadislerinde onu tanımladığı ne değildir? Allah değildir. Allah birlemek demek birlemek değil. Sayıca birdir birdir de elli tane put koş. Yani birdir çok böyle şey yapmayın. E yani e, kelime olarak içine her şeyi alan bir mefhum olarak düşünmeyin. Çünkü günümüzde Allah birdir diyor insanlar. Ama bakıyorsunuz bir olan Allah'ın yanında şehirler dahil olmak üzere Yatırlar dahil olmak üzere Yeri geldiği zaman Maddiyat yeri geldiği zaman Çoluk çocuk yeri geldiği zaman Makam mevki dahil olmak üzere Ne yapıyorlar? Allah'ın birliğini Zedeleyici Hatta yeri geldiğinde ortada Kaldırıcı ne yapıyorlar? İlahlar ediniyorlar. Allah'ı birlemek demek Rububiyetiyle, uluhiyetiyle, isim ve sıfat tevidiyle Allah birlemektir. Yoksa sayıca birdir demek değil. Hani hep söylüyoruz ya, seni seviyorum ya Resulallah diye bir insan günde 10 bin kere ne yapsa, terennüm etse Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın istediklerini yapmadığı müddetçe peygamber sevgisi boş bir iddiadan ibarettir. Yani seni seviyorum ya Rasulallah. Seni seviyorum ya Rasulallah. Sana aşığım ya Rasulallah. Sen gönlümün sultanısın ya Rasulallah. Sana canım, canım feda olsun ya Rasulallah de de ama Resulullah aleyhissalatü vesselam neyi nehyetmişse onu da hiç utanmadan, hiç ne yapmadan, hayal etmeden, sıkılmadan, haraç duymadan ne yap yap. Böyle bir şey mümkün değil böyle bir şey mümkün değil. Allah ve Rasulü'nün hükümlerine boyun eğme, boyun eğerken kalpte ne yapmama, hiçbir sıkıntı duymama, üflememe, püflememe. Yani bunların hepsi bunun içine girer. Yani Allah'ı çok seversin. Ha, çok seversin. Çok sevmenin de alameti bellidir. İtaat etmedir. Yani yani günlük ilişkilerde de böyle değil mi? Yani kullar birbirlerini sevdikleri zaman ne olmuyor? İtaatsizlik olmuyor. Bak kadın kocasını seviyor, itaat ediyor. Değil mi? He. Koca hanımını seviyor, itaat ediyor. Nedir bu itaat? Değişik. Kadının kocaya karşı itaatiyle, kocanın kadına karşı itaati. Ama ikisinde müşterek bir kadir var. O da ne? İhanet etmeme değil mi? İhanet etmeme. İhanet eden adam sevdiğini iddia edemez. İhanet eden adam sevdiğini iddia edemez. Sevmiyordur. Seven ihanet etmez. Ha. E Allah'ı seven bir insan nasıl Allah'a devamlı ihanet eder? Yani bakın arkadaşlar insanın hanımına hanımının insana ihaneti günde beş kere olmaz. Yeri gelir ayda bir kere olur. Yeri gelir, yılda iki kere, üç kere olur. Neyse. Heh. Ama bir kulun Allah'a ihaneti eğer beş vakit namazı kılmıyorsa günde beş kere olur. Eğer günlük içki içiyorsa günde bir kere olur. Eğer günde on kere yalan konuşuyorsa günde on kere olur. Eğer gözler her Allah'ın günü mütadid defa harama bakıyorsa o mütadid defa haram olur, ihanet olur. Yani bunu çoğaltabilirsiniz. Onlarca örnek. Allah'a seven ona itaat eder, ihanet etmez. İhanet demek, ihanet demek. Türkçe'ye farklı anlamlarda geçmiş. Yani ihanet ve hıyanet arasında fark vardır Arapçada arkadaşlar. İhanet ve hıyanet. Türkçe'ye ihanet, hıyanet olarak geçmiştir. He, hıyanet hain olmak demektir. Ama ihanet, bizdeki anlamıyla ihanet değil, hafife alma, küçümseme demektir Arapça'da ihanet. Hafife alma, küçümseme. Ehane yuhinu el ihane, Arapça'da küçümseme, hafife almaktır. Ama Türkçe'ye ihanet olarak geçmiş bu. Halbuki ihane, hıyanettir. Arapçada hâne, yâhîn ve el, hıyânedir o. Biri hayladır biri heyledir. Anladık değil mi? Ha, yani Allah ihanet demek o anlamda kıyanet değil. Ya ne Hafif olma, küçüğe alma, küçümseme. E beş vakit namaz kılmayan adım Allah'a küçümsüyor demektir. Küçümsemese kılar. Yalan konuşan keza, haram işleyen keza. <gülüyor> Farzları terk eden keza, bu anlamda. Tabii Türkçe'ye bazen meşhur galat diyoruz. İfadeler ne yapabiliyor, geçebiliyoruz. Hacerlesvet taşı. Ha. Yani halbuki e, Arapça'da Hacerlesvet zaten esvet taşı demek. Yani biz ne diyoruz? Esvet taşı taşı. Ha. Ama böyle geçmiş, böyle geçmiş. Ha. Böyle ne yapılmış? Bellenmiş. İhanet kelimesi de böyle. Türkiye'ye farklı anlamda biraz geçmiş. Yoksa Arapça'da hafife alma demek. Şimdi Allah'ı tevhid etmek, Allah'ın tevhid edilmesi ilk şart. İşte biz bunu Cibril hadisinde, diğer hadislerde muhtelif neylerle görüyoruz? Elfazlarla. Bak gene yanlış oldu. Lafızlarla. Niye? Elfaz zaten ne? Çoğul. Değil mi? Lafızlarla ne yapıyoruz? Görüyoruz. Sahabeler diyor adam. Sahabe çoğul halbuki sahabiler. Sahabe çoğul Arapça'da. Sahabiler ama öyle geçmiş. He. asaplar diyor. Halbuki asap da ne? Çoğul. He. Meşhur galak. Bunlar Türkçe'ye ne yapmış? Geçmiş. He. O anlamda. Nasıl da o lafızlar? Nasıl da o lafızlar? İşte tevhid etme yerine ne yapma? Allah'ı hak ilah kabul etme. He. Resulü aleyhissalatü vesselama ne yapma? He. He şahitlikte bulunma değil mi ha, bir lafız öyle geçmişti başka Allah'a ibadet edip hiçbir şeyi ortak koşmama şirk koşmama bakın ha, lafız lafız açıklıyor mücmele en güzel ne açıklar müfesser açıklar bir şey kapalıysa onu en iyi açık hali ne yapar açıklar hani hep şöyle söylemiyoruz söylemiyor muyuz anayasa nedir geneldir özettir kapalıdır biraz onu açıklayan neler vardır Kanunlar vardır. Yeri geldiğinde kanunlar yetmez devreine girer? Tüzük girer değil mi? He. İşte yönerge ne dersen de. İşte yani Kur'an da böyle. Bazı ayetlerdeki o lafızları diğer ayetler ne yapabilir? Açıklayabilir. Yeri gelir o ayetteki lafızları hadis daha da ne yapar? Açıklar. Aynı şey hadis içinde geçerli. He. İşte e, Allah'ın e, ilah olduğu, bir olduğu, yegane olduğu, mutlak güç olduğu... Ondan başka hak ilah olmadığı, hak mabut olmadığına şehadet. Peygamber'in onun kulu ve Rasul olduğuna şahadet. Bak bu bir anlam. Başka Allah'a ibadet etme, ona hiçbir şirk şey koşmama. O da bir anlam. Ama bunları birbirinden ne yapamazsınız? Ayıramazsınız. Burada da nedir o? Tevhid etmek Allah'ı. Yani rububiyetiyle, uluhiyetiyle, isim sıfatıyla ne yapma? Birleme. He. Hepsi bunların aynı kapıya çıkar. Şimdi siz bunlardan bir tanesini cımbızla çekip bu şu anlama gelir öbürkünü kapsamaz diyemezsiniz. Yani ne demek e, e, Allah'a ve Rasulüne şehadet etmek? Ne demek? Yani Allah'a şahitlik nedir? Allah'tan başka hak ilah olmadığını itiraf nedir? Ne anlama gelir? İbadet anlamına gelir. Ona hiçbir şeyi Şirk koşmama anlamına gelir. Ha, Hepsi birden Allah'a tevhid etmek demektir işte. Hepsi birden Allah'a tevhid etmek demek. İşte bütün isimlerinde, sıfatlarında, fiillerinde Allah'a ne yapmak? Birlemek. Kadir. La şerike lehu. Semi'. La şerike lehu. Değil mi? Basir. La şerike lehu. Aziz. La şerike lehu. Rahman, la şerike lehu. Hiçbir tanesinde. Ha, bu anlamda birlemek. Yoksa birdir, birdir, birdir, birdir, birdir, birdir istediğin kadar tesbih çek. Eğer iç ve dış birbirine ne yapmıyorsa, uymuyorsa, mutabık değilse, ha, bu tesbihler ha, neyi ifade eder, neyi ifade etmez. Tabi o ancak kimin bileceği, Allah'ın bileceği ne, haleti ne. Ruhiye dediğimiz, dahiliye dediğimiz yani kalbi bir alem. Onu biz ne yapamayız? Bilemeyiz. Biz olması gerekeni söylüyoruz. Olması gerekeni söylemek demek, olması gerekeni söylemek demek, olması gerekeni yapmayanı tekfir etmek demek değildir. Karıştırmayalım. Olması gerekeni söyleriz. E birileri yapmıyorsa, he, zahirde küfür görmeyebiliriz ama batınını kim bilir? Ancak ve ancak. Allah bilir biz zahire bakarız. Ha, i̇nsanların kalplerinin neyi anahtarları bizim elimizde değil arkadaşlar. Kulların kalpleri Rahman iki parmağı arasında. İstediği gibi ne yapıyor onları taklip ediyor, çeviriyor, eviriyor. Onla evet. Daha sonra ne diyor ve ikamiz sala. Bu ifadeleri aldık daha önceden zaten e, alındığı için bunları açıklamayacak. Alınmadı, almadığımız şeyleri açıklayacak namazı ki. Neydi o namaz? Ha, salavatil mefrudu olarak ne yapıyordu? Geçiyordu. Bazı rivayetlerde de hams salavat değil mi? Beş vakit. Yani farz namazlar. Farz namaz deyince beş vakit namaz. E cuma girer mi zımnen girer? Cuma girer mi zımnen girer? E bayram namazı girer mi zımnen girer? E cenaze namazı girer mi zımnen girer? Ama kast edilen ne? Beş vakit namaz çünkü he, hadarilikte de seferilikte de savaşta da asla insanın üstünden ne yapmıyor düşmüyor, düşmüyor kalkmıyor he, ama e, bir bayram namazı öyle değil bir cuma namazı öyle değil onlar kalkıyor zaten evet beş vakit namaz sonra ve itaiz zekat zekatı ne yapma verme zekat malum işte Üzerinden bir yıl geçecek. Nisap miktarı malı haiz. Bir yıl geçecek. Ne yapacaksın? Yüzde iki buçuğunu ne yapacaksın? Vereceksin. Ha, malı mallı toplamadan tabii. Her cinsi kendi içinde. Yani 39 tane neyim var? Koyunum var. e ee, 5 tane de ineğim var. Gerekmez. Allah sana verme diyor. E canım 5 inek zaten 10 koyun yapar diyemez. Yani... Şale öyle bir hüküm koymuş. Kırk olmadan verme diyor. Sen onu ne yapma açma, Tecavüz etme. E canım ben keseceğim fakir fukarayı yedireceğim. İstersen hepsini kes fakir fukarayı yedir. O ayrı. Mesele o değil. Evet. Ve sıyam Ramazan Ramallah'ın. Evet. Bak Ramazan kelimesi geçmiş burada. He. Neyle birlikte ama? Oruçla. Halbuki diğer rivayetlerde hatırlarsanız Ramazan geçiyordu sadece. He. Ama nasıl? Şehirle birlikte değil mi? Yani Ramazan ayı. Burada ay kelimesi yok. Bazı alimler Ramazan Allah'a verilen ne? İsimdir. Onun için ay kelimesi geçmeden ne yapılmaz? Zikredilmez demişti. Ama biz bu vecihin çok da ne olmadığını, doğru olmadığını ne yapmıştık? Zikretmiştik değil mi? İşte nedir o? Ramazan ayınca 30. Ya da 29 işte. Bir ay kaç çekiyorsa ya 30 şeker ya 29 çeker, 28 çekmez, 31 çekmez. Ne yaparsın? Ramazan orucunu tutarsın. Şartıyla, şurtuyla. Sağlıklıysan eğer. Neyse? Sağlıklıysan. Ne yaparsın? Tutarsın. Sonra velhaç. Hac etme ömürde bir defa. Eğer yol güvenliği varsa, maddi imkana da sahipsen, Başka bir deneyim varsa, he? varsa. Başka bir deneyim varsa, bineğin üstüne oturacak kadar sıhhatin varsa. Tabii bugün bu mefhumlar farklı şekilde algılanabilir. Yol güvenliği ne demek? Eskiden kara vardı. E bak şimdi Irak'ta savaş var, Suriye'de savaş. Şimdi uçakla gitti mi yol güvenliğine takılmıyorsun. Değil mi? Eskiden öyle uçamadığına göre. Ne yapacaksın mecburen oralara vuracaksın. Yol güvenliği olmadığı için gidemiyordun. Şimdi uçakla hemencecik oradasın. E, eskiden 6 ay yani şimdi biz yani şu halimizde 6 ay herhalde bir at yolculuğu yapsak varır mıyız varmaz mıyız değil mi? E şimdi üç saatte gidiyorsun. Bak müafhumlar ne yapıyor? Değişiyor. Ha. Ama netice itibariyle şu var. Ha. Yani seferiliği göze alacaksın. de azaptan bir parça. İster füzeyle git. İster uçakla git arkadaşım. Fark etmiyor. Ben bir buçuk saatliğine ada Pazarına gidiyorum yoruluyorum. Yorulma maddi yorulma değil. Yorulma cesedi yorulma değil. Zihni yorulma. Ne olursa olsun. Yani azaptan ne? Bir parça. Azaptan ne? Bir parça. Aleyhisselatü Vesselam öyle söylüyor. Ha, şimdi para ne olur? Para ne olur? E başka bir de bir milyon, bir buçuk milyon insanın içine girer. Kura'dan da çıkarsan e birazcık da şöyle neye? He. Otele var mı? E bir de tekerlekli arabayla eskiden bunların hiçbiri yok. Taş atmaya gücün yeterse bu adam tavaf edemiyor. Ne yapıyorlar herifi? Hemen kafaların üstüne alıp tavaf ettiriyorlar. Bizim zamanımızda sayı ne yapıyordun? Arabayla, hasta arabasıyla yapıyordun. O şimdi akülü arabalar var yukarıda. Ehliyette Ehliyet de sormuyorlar adama. Akülü arabayla say ediyorsun. şimdi daha kolaylaştı. Antabiliyor muyum? Ama Bugün bir şart var ki o zaman o yoktu hepsinden zor. Yani bir yandan kolaylaşıyor ama bir yandan zorlaşıyor. Arkadaşlar 1.200.000 kişi oldu şu anda. 1.200.000 kişi. Aldıkları 100.000 arkadaşlar 100.000 zorlamayla 12'de bir ihtimalin var. 5 yıl 6 yıl çıkmayanlar var. Yani bak yani şimdi evet bazı şeyler kolay ama hadi bakalım. Aş bakalım bu kotayı aşabilirsen. Hakikaten zor. Yani bunlar da bugün değerlendirilir. E adam e yani yoktu parası. Emekli oldu. 90 milyar adama ne kaldı? Heh, e i̇şte tazminat aldı. E hacca gidecek adam. Yoktu parası. Yani olduğu an üzerine ne oldu? Farz oldu. E adam da habire girdi neye? Kuraya yok. 3 yıl, 4 yıl derken... Ölüm meleğe geldi, adamcağızın canını ne yaptı? Aldı. E o işte şey bu yol güvenliğine girer. Niye yol güvenliğine girer? O gün o yol güvenliği böyleydi, bugün de yol güvenliği kota çünkü seni uygun görmüyor. Sen gelemezsin diyor, ne zaman ismin çıkarsa. Eskiden öyle değil. Yani günün şartlarına göre ulema bu fetvaları ne yapabilir arkadaşlar? Genişletebilir ya da daraltabilir yani bugün durum eskiden farklı. Fekale raculun bir adam diyor ki yani bu adam kimdir? işte muhtelif rivayet var. Yezid bin Bişir olduğuna dair rivayetler var. Yezid bin Bişir olduğuna dair rivayetler var. Beyhakî'nin rivayetinde hakim namında hakim lakaplı bir adam bu. Ama yani çok da önemli değil. Yezid bin Bişir diyor ki el-Haccî ve Siyam Ramazan, yani bu hadis Ramazan orucunun haçtan önce zikredilmesiyle değil de haccın Ramazan orucundan önce zikredilmesi şeklinde değil mi? Çünkü İbni Ömer Ramazan orucu sonra ne diyor? Haç diyor. Adam da diyor ki önce haç sonra ne? Ramazan orucu. Buradaki vav nedir sonra? Öncelik sonralık vaab mıdır? Bunların hepsine müellif burada şey şarih değiniyor i̇bn Ömer diyor ki hayır diyor. Sıyam-ı Ramazan vel haç. Hayır. Önce ne? Ha. Ramazan orucu sonra ne? Haç. ve semîtû min rasûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem. Ben bunu peygamber efendimizden böyle duydum diyor. Şimdi tabii yani arkadaşlar aslında adama yüklenmeyin. Adam haklı çünkü ileride gelecek. E, i̇bn Ömer'in diğer rivayetlerinde Bizzat İbn Ömer'in rivayetlerinde, diğer rivayetleri mesela bir sonraki rivayette 20 no'lu rivayet haç önce sonra Ramazan orucu zikredilmiş. Keza 21 no'lu rivayet haç önce sonra ney? Ramazan orucu zikredilmiş değil mi? 22'de bu rivayete muvafık. Demek ki ha, e, 20 ve 21 no'lu da böyle. Peki İbn Ömer niye burada itiraz etti? Hayır böyle dedi. İşte ee, şari bu sözü yani kendi içinde çelişik gibi gözüken sözü. Yani madem ne? i̇bn Ömer şiddetle ne diyor? Önce ne? Ramazan orucu sonra haç. E, sonraki iki rivayette niye bizzat kendisinden rivayet nasıl gelmiş? Önce hac sonra Ramazan orucu. Niye adama karşı çıkmış? Şari biraz bu meseleyi ne yapacak? Kurcalayacak. E, iki ihtimal var. Onu da ne yapacak? Zikredecek. Zaten genel itibariyle tercih tercihiyle hareket edecek. Evet. Kısaca hadis hakkında verebilecek bilgiler bunlar. Dediğimiz gibi bu lafızlar hemen hemen açıklandı. ileride zaten 153 nolu sayfada kısmen bilgiler verecek ama daha çok rivayet lafzına takılacak. Şimdi şöyle bir bakalım. Şarih ne demiş alalım. Evet temel kelimesinden başlıyor. Temel başka, onun üzerine bina edilen şey başka olduğuna göre eğer bu hadisteki İslam'da Murat Cibril hadisinde zikrede geçen şeyler ise mana Buniyel İslamu ala Hamsetin, İslam beş şeyden kurulmuştur. Takdirindedir. Bir daha oku şimdi. Temel başka. Temel başka onun üzerine bina edilen şey başka olduğuna göre yani Şimdi temel altta olan bir de onun üzerine ne yapılan bina edilen şey var. E şimdi burada beş şey üzere ne yapmıştır? He. İslam ne yapılmıştır? Bina edilmiştir. Ha demek ki he, İslam he, beş şey üzerine bina ediliyor. O zaman o beş şey temel oluyor. İslam'da ne? Bina. Acaba tersi olabilir mi? Yani temel İslam o beş şey mi yoksa bina? He, yani çok da önemli değil bu. Çok da önemli değil bu. Yani temel olan burada İslam mı yoksa beş şey mi? O meseleyi ne yapıyor? Birazcık Şehlerde yer aldığı için Yoksa şimdi bak bu konuyu açmasaydı Hiçbiriniz aklınıza gelmiş miydi Gelmezdi ha. Ama şehirlerin özelliği bu Lafızları didik didik ne yapma Tahlil etme arkadaşlar Ulemanın gayreti boşuna değil Ulema deyip geçmeyin Yani onlar işin hakkını veriyorlar ha. Bizim için Belki fuzul bu Ama Onlar için değil çünkü her birinde bir hikmet var her birinde bir incelik var. Evet. Şimdi bir daha oku. Temel. Temel başka. Onun üzerine bina edilen şey başka olduğuna göre eğer bu hadisteki İslam'dan murat, Cibril hadisinde zikri geçen şeyler ise mana bunu İslamu ala hamsetin. İslam beş şeyden kurulmuştur takdirindedir. Evet. Çünkü İslam... Yani beş şey üzerine değil, beş şeyden kurulmuştur. Evet. evet. Yani temel de İslam o beş şey de İslam. Yani bunlar birbiri içinde de mündemiş evet Hı. çünkü İslam bu beş şeyin kendisidir gördük mü yani bu beş şey İslam'dan ayrı değil bu beş şey İslam'ın kendisi evet devam edelim yok İslam kelimesiyle daha umumi bir mana yani din kastedilmişse o zaman bu kelime istiare olur he yok ama İslam kelimesiyle yani sadece bu beş şey değil yani ne Kur'an ve sünnetin bütün neleri emirleri ve yasakları kastedilmişse yani o zaman İslam 5 şey üzere kurulmuştur. Yani bu 5 şey o İslam'ın parçalarından en önemli uzuvlarından 5 şeydir ama İslam da bu 5 şeyden ne değildir? İbaret değildir. Yani İslam eşittir bu 5 şey değil. İslam eşittir bu önemli 5 şey artı başka şeyler. Evet ziyadat. Evet. Yani din beş rükunuyla birlikte beş direk üzerine kurulan çadırdan temsil edilmiş demektir. Zira bu beş şey dinin temelidir. Evet. Yani dinin temeli olması. Evet. Asıl nüshalarda bu hadisin birinci ve dördüncü tarihlerindeki hamse kelimesi mühennest ile yani hamsetun şeklinde Yani e, asıl nüshalarda yani e, işte e, Müslüm'ün asıl nüshalarını kastediyor. Heh, el yazma ustaları. Birinci ve dördüncü tarihlerindeki Hamse kelimesi müennes taası. Bakın burada ney? Hamse tin. Görüyor musunuz? Heh, heh. En son ee, dördüncüde de aynısı. En son dördüncüde de aynısı. Onu kastediyor arkadaşlar. Evet. Onu kastediyor. Evet. Evet. Dördüncü tarihte de onu kastediyor. Şimdi yalnız bizim elimizdeki dördüncü tarihte müzekker geçmiş. Müzekker geçmesi sizi aldatmasın. Yani burada müzekker geçiyor. Sayfa 154 ne no olur? 154. sayfada 22 ne no hadis. Hamsin geçiyor ama evet. heh, heh. elimizdeki Nusa'da bizim ne geçiyor? Müzekker geçiyor ama asıl Nusa dediği yani el yazması Nusalarda mühendis geçiyor. Şimdi sizin elinizdeki daha çok Nebivinin şerhiyle e, ne yapılmış? Eee Nevenişen'den istifade edilerek ne yapılmış? Oluşturulmuş Nusa, şimdi mesela şurada bir Nusa var elimizde, orada ne geçiyor arkadaş? Hamsetin. He. Ne geçiyor? Hamsetin. Hamsetin. Orada Hamsetin geçiyor. Bendeki diğer bir da yine müzekker geçiyor ama şunu bileceğiz, bazı el yazmaları Nusa'da ilk ve son rivayet bu babdaki ney? Mühennet siga ile geçmiş. Zaten ilkinde mühendis geçiyor burada problem yok dördüncü her ne kadar müzekker geçiyorsa el yazmada mühendis geçiyor çok önemli değil evet devam edelim ikinci ve üçüncü tarihlerde ise tahsız yani kamsin şeklinde yazılmış Evet ikinci ve üçüncülerde zaten müzekker olarak geçiyor Evet Hatta bazı muhtemet nüsharlarda dördüncü tarihte bile tahsız zikredilmiştir şimdi zikretti dördüncü ise bazı muhtemet nelerde nüsharlarda ney? Tahsız. tahsız bizdeki gibi mesela ama demek ki şunu biliyoruz bir müennes hepsinde, iki ve üç hepsinde ney müzekker, dördüncüsü bazılarında ney, müennes bazılarında ney, müzekker. Yani Türkçesi bu. Evet devam edelim. Bu rivayetlerin iki şekli de sahidir. Yani iki şekli de sahi. Evet. Ta ile rivayet, Yani eğer müennes olursa madudun ne olması lazım? Müzekker olması lazım. Tekilini hesap edin. Hmm. Rükün kelimesi ne? Hmm. Müzekker olduğu için hmm. e, adetin ne olması lazım? Mühendis. Hmm. Takdir bu. 5 rükün. Evet. Devam. Yahut buna benzer bir şekilde tahsız rivayetse Hamsu husulin. Hısal. Hısalin. 5 hasretliye yahut benzeri bir şekilde yani, Hasletun kelimesi mühennes olduğu için madut, adeti de ne olur? Zıttı yani müzekkar olur. E tabi şimdi burada biraz Arapça kaydedebilirsek o zaman daha iyi anlarız. Evet devam edelim. Keza birinci ve dördüncü rivayetlerde oruç Hacdan evvel. Ha, şimdi birinci ve dördüncü rivayetlerde Oruç neden önce? hacdan önce bir ve dörtte En sondaki de öyle Önce oruç, sonra haç, evet. İkinci ve üçüncü rivayetlerde ise haç oruçtan önce zikredilmiştir. İlk ve i̇kinci ve üçüncü de he, haç oruçtan önce zikredilmiş. E şimdi İbni Ömer birinci rivayette ne yaptı? Adam Adamcağıza ne yaptı? Karşı çıktı değil mi? He, dördüncü rivayette her ne kadar e, oruç neden önce zikredilmişse de ilk rivayet gibi haçtan önce zikredilmişse de o ilk rivayetteki adamla arasındaki konuşma kaçıncı rivayette geçmiyor? Dördüncü rivayette geçmiyor. O sadece nerede var? İlk rivayette. Ama her zaman ne diyoruz arkadaşlar? Müslüm'ün babına ilk koyduğu hadis en sahih. Sonrakiler göreceli ona göre. En sahih koyduğu hadistir. Bu en sahih. Evet devam edelim. Hazreti İbn Ömer anh, bu hadisi iki. İbni kere. Ömer anh, babasına yok mu merhamet? Hz. Ha. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anhuma bu hadisi iki şekilde de rivayet etmişken neden hacı oruçtan evvel zikreden o zata karşı inkarda bulunduğu ulema arasında ihtilafı. Yani madem ki yani iki şekilde İbn Ömer'den bu rivayet edilmiş. Neden yani adamcağıza karşı çıkmış? Evet. İmam Nevevi'nin tahmil tahminiğine göre ihtimal İbn Ömer radıyallahu anhuma bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iki defa işitmiş ve bir defasında evvela hacı, sonra orucu, diğerinde evvela orucu, sonra haccı zikretmiş. O da muhtelif zamanlarda hadisi iki şekilde rivayet etmiştir. Ancak o zata kendisine itiraz ederek haccın oruçtan önce söyleneceği iddiasında bulununca Hz. İbn Ömer radıyallahu amma, bilmediğin bir şey hususunda bana itiraz ederek karşı gelme ve tahkik, tahkik etmediğin şeye dil uzatma. Bu hadiste oruç ev, evvel edilmiştir. Ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle işittim demiştik ki bu söz kendisinin aynı hadisi iki şekilde işitmiş olduğunu inkar etmek değildir. Evet. İnkar demek değildir. Yani e, İbni Ömer radıyallahu anh'ıma muhtemelen iki ayrı mecliste Peygamber Efendimiz'den bunu iki kere ne yapmış? İşitmiş. Bu adamcağız da bu rivayetin bir şeklini biliyor. Bildiği şekilde hacin neden önce oluşu? Oruçtan. Ha, oruçtan. İbn Ömer'den de böyle bir rivayeti duyunca karşı çıkıyor. Anladık? Halbuki İbn Ömer radıyallahu ilk halindeki şeklinde orucun haçtan önce olduğunu ifade ediyor. Böyle duyduğunu bizzat peygamber aleyhissalatu vesselam'dan ne yapıyor? Zikrediyor bunu diyerek de bunu diyerek de öbür rivayeti ne yapmıyor? Nefyetmiyor. Heh. Bu birinci ihtimal. Bu ne? Birinci ihtimal. Evet, devam edelim. İkinci bir ihtimal de İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den iki vecihle işitmişken haccin evvel zikredildiği şeklini unutmuş olmasıdır. Evet. Yani iki vecihle işitmiş ama haccin oruçtan önce zikredildiğini ifade eden rivayeti unutmuş olabilir. Evet. O zata inkârda bulunması bundandır. Bu bapta üzerinde durulan en kuvvetli ihtimaller, ihtimaller bunlardır. Ayrıca muhaddislerden Ebu Amr bin Amr i̇bn Salah şunları söylemiştir. Evet, Siyane diye kitabı var. Siyane Sahih Müslim diye. E, İbn-i Salah da şöyle diyor. E, meşhur İbnü Salah, ulumun hadisi olan, şafi alimlerden, hadis muhaddisun ulema'dan. Evet, e, bu iki ihtimal dışında şöyle bir e, tespitte de bulunuyor. Evet, neymiş bakalım o? i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği şekli muhafaza ederek aksini kabul etmemesi Vav'un tertip iktiza ettiğine delil olabilir. He, şimdi ilk rivayette Vav geçiyor ya arada. Yani ne diyor? İşte ee, önce ne diyor? Sıyam diyor. Sonra ne diyor? Haş diyor. Burada Vav var arada. Arapçada bu Vav mugayiret de olabilir. İşi birbirinden ayırma. Yani o ayrı ibadet bu ayrı ibadet Vav'u da olabilir. Ama bir de atıf olabilir. Ki bu atıf da yani iki anlama gelir. Bazen takip dediğimiz biri birinden sonra geldi. Yani öncelik sonralık bazen de takip değil. Doğrudan iki kişi geldi ama hangisi önce hangisi sonra geldi önemli değil. Mesela diyoruz ki diyoruz ki Câ'e Muhammedun ve Ahmetu minel medreseti. Heh. Muhammed ve Ahmed okuldan geldi. Şimdi burada bu vav arada. Muhammed Ahmet arasındaki vav şunu mu gösteriyor? Yani ikisi de geldi. Bunu mu gösteriyor? Yoksa hayır. Muhammed önce geldi. Ahmet sonra geldi. Onu mu gösteriyor? Heh. Şimdi İbn-i Salah diyor ki o ki diyor muhtemelen ki diyor buradaki vav öncelik sonralığı ne yapabilir? İfade edebilir. Evet. <gülüyor> mümkündür diyor. Devam edelim. Nitekim Şafiye vuka, fukasından birçokları birçok birçoklarıyla bazı Nahı imamlarının meslebi budur. Nahı yani. Evet. Nahı imamlarının meslebi budur. Vav'ın tertip iktiza etmediğini söyleyenler ki Cumhur'a göre muhtar olan kavramı ha, Yani Cumhur'a göre Vav burada tertip ifade etmez. Yani o önce o sonra meselesi değil. Bizzat öyle duyduğu için hikayet etmiş. Ha, yoksa illa da yani bu iş zikredilirken İslam'ın beş rüknü önce ne zikredilecek? Oruç sonra hac zikredilecek şekline bir kaide yok. Hani abdestte de bir sıralama var ya. O aradaki vavlar sıralamayı gösteriyor değil mi? Ben şunu şundan önce yaparım yok. Yani önce başı mesle derim. Ee sonra elimi yıkarım. Önce ayağımı yıkarım sonra yüzümü yıkarım yok. Oradaki vavlar ne? Sıralama tertip. Burada o yok diyor Cumhur. Burada o yok evet i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın bu şekilde hareket etmesi vav tertip iktiza ettiği için değil. İktiza demek gerektirdiği demek yani. Gerektirdiği için değil. Gerektirdiği için değil. Evet. Ramazan orucu hicretin ikinci yılında farz kılındı. Ramazan orucu hicretin ikinci yılında farz kılındı. Evet. Haç farzası ise 6 veya dokuzuncu yılda nazil olduğu için. Yani o da altı ya da dokuz daha sonra. Evet. Tabii ki ilk fazla olanın hakkı evvelcik edinmektir. İbnü Ömer Rabbi Allahu Anhuma'nın işittiği şekli muhafaza etmesi bundandır diye bildiğidirler. Evet. Bu diyebilirlerin bilirlerin diyesini arkadaşlar bir çizgi çekin. Bak diye bilirler de olabilir bu. Diye bilirler. Buraya ne çekin? Bir çizgi çekin. Tabii, tamam. Tamam. E, yazıldığı dönemde bu kadar incelik aramayın. Heh. Evet bilgisayar yok bir şey yok. Tek tek bunlar elle ne yapılmış? Gizilmiş. Tek tek yok bilgisayar falan. Evet devam edin. Haccin evvel zikredildiği rivayete gelince galiba bunun mana itibariyle rivayeti caiz gören biri yapmış. Ha, bu durumda da hani Ravi mana ile rivayet ediyor. Hani tasarrufu ruvat diyoruz ya. Ravilerin tasarrufu. Yani yani Ravi on önce rivayet etmiş. Yani bu kimden kaynaklanmıyor? İbn Ömer'in kendisinden kaynaklanmıyor. Bizzat rivayet edenlerden kaynaklanıyor da denebilir. Evet. Çünkü mana ile rivayet, cumhura göre zaten ne? Bir ittifak caiz. Mana ile rivayet, cumura göre bir ittifak ne? Caiz. Evet. Evvel zikredilmek zik... evvel zikredilmek icab eden yahu daha mühim olan bir şeyi sonra zikretmek Arapçada çok vakı olduğundan takdim, tehir yapmak suretiyle tasarrufta bulunulmuştur. Bunu rivayet eden Ravi İbn yani öneme binaen yani bu mümkün. Evet. Bunu rivayet eden Ravi İbni Ömer radıyallahu anhumanın aynı şeyi yasak ettiğini de duymamıştır. Bunu iyi anla. Zira bu mesele ulema tarafından bayan edildiğini görmediği müşküllerden biridir. Yani İbni Salah diyor ki yani ulema bu mesele problemli, müşkilatlı bir mesele ama çok da böyle beyan etmemişler. Ben bunu burada ne yapıyorum? Size beyan ediyorum açıklıyorum. Ha, bu da benim nevadirimdendir diyor yani. Ha. Evet devam edelim. i̇bn Salah'ın sözü burada bitti. Şimdi i̇bn Salah bunu dedi ama Nevevi peşinden geliyor. Onu rahat bırakmayacak. Ha. Ancak onun bu mutalasını İmam Nevevi iki vecih ile zayıf oluyor. Hı. Şöyle ki iki yönden zayıf. Vecih yön. Eskiden yönmen yok. Vecih vecih. Ha. Yön yok. Ha. Şimdi yön şimdi var. 1- Her iki rivayet, yani bir rivayette hacin, diğer rivayette orucun evvelcik edilmesi sahih olarak sübut bulmuşlardır. Yani Buhari ve Müslüm rivayeti bunlar. Sahih kanaldan gelmiş, evet. Mana itibariyle ikisi de sahihdir. Yani mana itibariyle sahih. Aralarında hiçbir münafat yok. Ne demek münafat? Zıttık, aykırılık. Binaenaleyh, bu iki rivayetten birini iptal etmek caiz olamaz. O yani ikisini de alacağız. İhmalün nusuz Hayrun min ihmaliha Değil mi? Nasları imal etmek ihmal etmekten daha ne? Hayırlı Yani ne problem var ki? Bir problem yok. Evet devam edelim İki. Böyle bir yerde Takdim tehir ihtimaline kapı açmak Hem rivayetlere hem de rivayetlere Dokunmak demek olur. Hem ravilere Hem ravilere hem de rivayetlere Dokunmak demek Yani olur. şimdi ya biri takdim Biri tehir edilmiştir. Ravi birini kasıtlı Takdim etmiş. Birini ne yapmış? Kasıtlı tehir etmiş dersen, sen ravilerin adaletine, yeri geldiğinde zaptına, rivayetinde sıhatine ne yapmış olursun? Müdahale etmiş olursun. Bu kapıyı açarsak yandık diyor. Açmamak lazım bu kapıyı. Ha, şimdi mesela bir sünnet inkarcısı İbn-i neyini, bu cümlesini görse hemen ne yapar? Bak İbn-i bile böyle diyor zaten. Diyebilir değil mi? Der. Heh, evet. Devam. Çünkü eğer böyle bir ise bize rivayet namına şa itimada şayan pek aşağı kalır. Bunun mutlağını ile üzerinde terettüp eden mevsedetler ise meydandadır. Bunun mutlağını ile yani bunun mutlağının yanında bu işin üzerine terettüp eden yani ne yapan ha? gerektiren bu işi gerektiren bu işi ne yapan Evet üsteleyen bu işi ne yapan icap ettiren mefsedetler ne demek mevsedet bozukluklar ha ise meydandadır. Ha işte. Eskiler böyle konuşmuş. Adamcağız da yani işte 60'ların 70'lerin adamı ha. Öyle çok da eski değil. Ha, devam et. E bu rivayetinde Hazreti İbn Ömer radıyallahu anhuma o zata... Evet. Ebu Avani'nin müsnedindeki bir başka rivayet. Devam et. Ramazan orucunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından işittiğin vecihle o beş şeyin sonuna bırak demiştir. Evet. O adama ne demiş? Aynen işittiğin vecihle o beş şeyin sonuna bırak. Neyi? Ha. Neyi? Ha, Ramazan orucunu. e Yani hac önce mi olacak? Evet. Bu durumda hac önce olacak. E, yani sanki bu yani ilk rivayete ne? Muhalif. muhalif. Ha, ama şimdi ne diyor şimdi? Hayır. Yani bu Ebu Avanen'in rivayeti zaten. Müslim rivayeti değil bu son rivayet. devam et. İbnü Salah bu rivayetin Müslim rivayetine mukavemet edemeyeceğini söylemişse de, Nevevi'nin bunun da sahih olması ihtimalinden bahsederek hadisinin ayrı ayrı şahıs, hadisenin hadisenin ayrı ayrı şahıslarla iki defa okumuş olabileceğini ileri sürüyorsun. Yani şimdi İbn Salah diyor ki, yani bu rivayet tam o Müslim'in ilk rivayetine zıt o halde onun karşısına çıkamaz yani mukavemet edemez. Yani Müslim'le Ebu awanenin yani rivayetlerini kıyaslayamazsın. Müslimin şartı nedir? Cumhurun şartıdır, ağırdır, değil mi? E, Nevi ise diyor ki, hayır. Yani bu Ebu awanenin rivayetinin zayıf olduğunu göstermez. Önemli olan senedidir. Çünkü niye? E, birinde Peygamber Efendimiz'den böyle duyulmuştur. Birinde de böyle duyulmuştur diyor. Demek ki İmam Nevevi o zikretti iki kavlin hangisini daha önce ilkini tercih ediyor. Yani böyle de söylemiş olabilir Peygamber'e <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle de diyor ki e, her zaman e, ne söylüyoruz? Şarih kendi görüşünü doğrudan ne yapmıyor? Beyan etmiyor ama e, kendi görüşünün ne olduğunu biliyoruz biz? Meseleyi bitirdiği görüş olduğunu biliyoruz. Yani burada dikkat ederseniz bu meseleyi İmam Nevi'nin yine bu görüşüyle bitirmiş. Demek ki kalbi buna ne yapıyor? diyor ama tercih etmiyor. Çünkü hatırlarsanız Ahmet Davutoğlu Hoca'yı verirken biz anca dedi ulemadan naklederiz yoksa biz ashabu tercih değiliz diyor. Yani ne demek? Yani ben ilim talebesiyim diyor. Alim değilim diyor. Yani bunu diyen adam da yani işte yıllarca ezerde kalmış. Hanefi mezhebinin Fethavahindiye gibi kitabını ne yapmış? Tercüme etmiş işte. Müslümi ne yapmış? şerhiyle ile tercüme etmiş bir adam. Ama şimdi bakıyorsun adam televizyonda bir cilt kitabı yok. Allah! Ben alimim diyor. Benden daha büyüğü yok. Benden daha iyi bilen yok diyor. Yani ahkam kesiyor. İşte şöyledir, böyledir, felandır, filandır. İşte görüyorsunuz yani tevazu. Çok nadir kendi tercihini zikretmiş olmuyor. Nadir. Peki olsaydı fena mı olurdu? Olmazdı ama yapmamış yani. Bu onun takdiri. Bu onun takdiri. Bazı yerlerde de vallahu alem deyip ne yapıyor? Bitiriyor değil mi? Bazı yerlerde de öyle yapıyor. Evet şimdi gelelim bir sonraki rivayete. Gene aynı İbn Ömer rivayeti. Tabi e, her zaman ne diyoruz? E, senedin birleştiği nokta çok ney? Önemli ama şimdi e, burada bakın e, Saad bin Ubayd es Sülemi e, ne yapacak? Gene geçecek ama ona kadarki yol farklı. Evet okuyalım. Galat liman olmuşum, rahmetullah. Vahdette sana Sahlubnu Ustmanel askeri yu. Galatte sana Yahya Uğnu Zekeriya. Vahhubnu Ebi Zaidete. Galatte sana Saadubnu Tharqin. Galatte sini Saadubnu Ubaydethel Tabi sende bu Yahya ibn Zekeriya'dan sonra bir bilgi var. O bizde yok. Senin elindeki Nusa'da. Uhur, he, he, o bizde yok. O. Mesela o ayrı bir Nusah. O ayrı bir Nusa'dan alınma. Bakalım e, burada. Bizde e, burada yok mesela. Bu elimdeki Nevevi Şerhinde de yok. O sendeki de var. Farklı Nusalar esas alındığı için. He, mesela yok. Yani Ne Arapçasında ne de Türkçesinde yok. Evet devam edelim. Galatti seni sadık sallallahu sellem kal bunu el İslam'ı ve bima ve ikamissalati ve itaizzekati ve beyti ve Evet mesela burada bak oruç sonra gelmiş değil mi? He. E, tercümesini de oku. Bize Sayyid bin Osman el askeri rivayet etti. Dedi ki bize Yahya bin Zekeriya rivayet etti. Dedi ki bize Sa'd bin Tarık rivayet etti. Dedi ki bana Sa'd bin Ubeydetis Sülemi İbn Ömer'den o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden nakle rivayet eyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. Bir, Allah'a ibadet edilmek. Ondan başka tapılan şeylere ve şeylere de küfürde bulunmak. 2 namazın dosdoğru kılınması 3. Zekatın verilmesi 4. Beytin hacc edilmesi 5. Ramazan orucunun tutulması üzerine Evet. Şimdi gene burada İmam Nebevi ne yapmış? Hadisi rivayet etmiş. Şeyhi burada farklı. Kale ve haddesene Osman Osmanel Askeri demiş. Evet. Ki Ebu Mesud künyesi rey şehrinde yaşamış. Kale haddesene Yahya bin Zekeriya ki Ebu Said Yahya bin Zekeriya Küfeli medayinde iken Hicri 183 tarihinde ne yapmış? Vefat etmiş. hadde haddesena Saad bin Tarık. Saad bin Tarık. Evet, daha önce geçti. Kale dikkat ederseniz burada Saad bin Tarık diyor ki haddeseni Saad bin Ubeyde Sülemi Evet. Bana. Yani bize değil. Bana kim rivayet etti? Saad bin Ubeyde Es Sülemi rivayet etti. Evet. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar. Saad bin Ubeyde Es de senet ne yaptı? Birleşti. Müşterek senet oldu burada. İlk rivayette de üç kişiyle ona ulaştı. Burada da üç kişiyle ulaştı. İlk rivayette Muhammed Ebu o Ebu Malik Eşçay'dan o sağda Burada da 3 kişiyle ulaştı. Ama e, bu senette bu senette e, bizzat e, Saad bin Tarık bunu Saad bin Ubeyde'den işittiğini rivayet ediyor. Öbür senette Ebu Malik el-Eşçay bunu ile e, Saad bin Ubeyde'den rivayet ediyor ki yani onun ananeleri yani dendan şeklinde rivayetleri neye hamledilmiştir? Sema'ya yani bizzat hadisi işittiğine havale edilmiştir. An-ıbni Ömer'e An-ıbni sallallahu aleyhi ve selleme kal, buniyel İslamu ala khamsin. İslam beş şey üzere. Bakın burada müzekker geçti. Gördük. Şimdi burada bakın lafız yine değişti. Çok enteresan. Ala en yu'bedallahu ve yukfere bima dunehu. Ne üzere ilk Allah'a ibadet edilmesi onun dışındaki ibadet edilen her şeyin inkar edilmesi. Bak, haçlı şerhet değil mi? Tevhid bu işte. Allah'a ibadet edilmesi. Onun dışında ibadet edilen her ne varsa onun reddi, inkarı, küfrü. Evet. Yani açık. Daha önceki lafızlarda da geçti. İbadet etme, şirk koşmama. Bakın yani tevhid ne kadar önemli. Hangi şekilde ifade etseniz kapı ona çıkıyor? Hangi şekilde? Allah'tan başka ilah yok. Muhammed onun kulu ve Resulü şahadet. Bu bir. İki. Allah'a ne yapma? İbadet etme, ona hiçbir şey ne yapmama? Şirk koşmama. Üç. Allah'a birleme. Dört. Allah'a ibadet etme. Onun dışındaki bütün ibadet edilen neleri? İlahları inkar etme, reddetme. Ne fark var? Hiçbir fark yok. Ama ne var? Bir çeşitlilik var. Bütün kapılar tevhide çıkıyor arkadaşlar. Demek tevhisiz bir şey olmaz. Hani ilahi var ya tevhide gel tevhide. Ama işte o tevhid değil. O sofilerin tevhidi değil. <gülüyor> yani Kur'an sünnetin tevhidi. Kur'an sünnetin tevhidi değil mi? Ha. Ve-i sala işte namazı dosdoğru kılma zaten ve ita zeka gene ve hacil Beyt yine burada ne yapmış Ramazan orucundan önce Beyt'i zikretmiş yani Haccı ve Sam-ı Ramazan çok diyecek bir şey yok hemen şerhe geçelim aynı şeyde evet. Salat Lugat'ta dua etmek. Daha önce de geçti niye Salat'ı daha önce açıklamadı orada başka meseleleri açıkladı hani o takdimler tehirler vardı onu halledeyim dedi de. Bu kelimeleri neye saklayayım? İkinci rivayet, çok uzatmayayım dedi. Şimdi bak o iyi, iyi bir taktik. Şimdi ilkinde o kadar malumat verse ne yapardık? Heh, sıkılırdık değil mi? Şey, Heh. Heh. İlkinde ne yapsaydı? O kadar malumat verse sıkılırdık, evet. Şimdi ikinci hadiste veriyor, okuyalım. Salat, lugatta dua etmek, çanta sallamak, bir şeyi yumuşatıp doğrultmak ve ateşe sokmak veya yaslanmak manalarına gelir. Şeriatta erkan-ı malume ve efali mahsusadır ki bu erkan ve fiillerin içinde selatın bütün lügat manalarına manaları mevcuttur. Yani şeriat manası, dini mana önemli. Erkan-ı malume malum olan rükünler ve efali mahsusa özel olan fiiller. Ki biz buna ne diyoruz? İftitahla başlayıp neyle? He? Selamla biten ve arasında erkan-ı ile ef'ali mahsusanın olduğu ne? İbadet. Namaz o. He yoksa namaz sadece dua değil. He, işte birileri var ya maciler. He, biz namaz kılıyoruz bir adam. Sonra sizin gibi değil. 5 vakit kılıyorsunuz. Biz 24 saat kılıyoruz bir adam. <gülüyor> evet devam et. Zekat lugatta temizlik, büyük gelişme Layık olma ve bolluk içinde yaşama manalarına gelir. Ya Şer'i anlamını şimdi verecek yani işte temizlik, büyüme, numu her anlama geliyor evet. Şeriatla üzerinden sene geçip sene geçen nisab miktarın malın bir cüzünü haşimi olmayan bir fakir vermek ya şimdi bak, haşimi olmayan bir fakir bak görüyor musun yani normalde bu zikredilmez. Peygamber soyundan gelenler Aleyhisselatü Vesselamın yani soyundan gelenler zekat da almazlar, sadaka da almazlar. Onlara beytül malden ne yapılır? Para tahsis edilir. Yani onlar doğuştan emekli. Doğuştan maaşları var. He, doğuştan emekli onlar. Ha, ya bu nasıl olur? E yani peygamber ile silihatu bu kaideyi koymuş. Onlara hürmeten değil. Çünkü torunun ağzındaki neyi sadaka niyetiyle, hatta bir rivayette hediye niyetiyle gelinen neyi hurmayı bile ne yapmış? Ağzından tükürttürmüş. Şimdi bunu birilerinin aklı almayabilir. Su gelince temin bozulur. Bu naz. Alırsın ya da almazsın. Bu Allah Resulü'nün soyundan gelenlere tanınmış bir özellik. Burada da onu ifade etmiş özellikle. Ama herkes de soyundan geldiğini iddia edebilir. O da ayrı bir problem değil mi? Osman'da bunun neyi vardı? Şeceresi vardı. Şimdi adam of diyor ki ben peygamberin soyundanım ya ben anlamıyorum. Of, yani oftan adam peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan nasıl olur ya? Ya nasıl olur yani? He hicret etti falan filan diyeceğim ama yok yani Kafkaslardan falan yani. Hani şimdi yani bu işi de ne yapmak lazım? Yani kayıt kuyut altına almak lazım. Öyle peygamber Efendimiz soyundanım deyip de Ha, asrum olan da çıkabilir. Başka şey de çıkabilir. Yani öyle bir şey yok. Ha. Geçen gün birinin Adnan Hoca'nın e, bu mehdilik iddiasına e, cevabını dinliyorum. Yani çok enteresan böyle şeyleri var. Tespitleri var. Diyor ki yav diyor Sen diyor Mehdi olamazsın. Niye Mehdi olamazsın diyor? İsminin Adnan. E, Muhammed Ahmet değil. E babam da Abdullah değil. E, Hadis de öyle geçiyor. He şimdi o bana diyecek ki diyor. Şimdi, şimdi o bana diyecek ki. Yani e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam babasının ismi Abdullah. Kendisiniz mi Muhammed Ahmet? Ama burada önemli olan isim değil ya ney? O Muhammed'in ve Ahmet'in yine Abdullah'ın içindeki ney? Gizlediği ney? Mana. O manalar bende var. O manalar ne? Bende gizli. Onu diyor. O manaların sende he, gizli olup olmasana diyor. <gülüyor> kadınların karşısında <gülüyor> şöyle yaparken bakacaktın diyor. <gülüyor> Vaaz kürsüsünde. He, kadınların karşısında diyor, şöyle yaparken bakacaktın diyor. Yani şimdi adam işte birileri mehdilik iddia eder. Birileri peygamberi aleyhissalatü vesselamın soyundan geldiğini iddia eder ya çok çok yani bu maalesef mevcut yani geçen gün bir Arnavut öğrenciden duydum adam Bektaşi ben peygamberin soyundanım diyor adam Arnavut yani bu peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam soyundan olma iddiası maalesef şey bir iddia yani cılkı çıkmış bir iddia halbuki bunun biliyorsunuz Osman döneminde neyi var? Hı? şecereden öte cezası var bunu iddia edemezsin. Tımarhaneye atıyorlar adamı. Tabii, tabii elbette. Çünkü onlara devlet ne veriyor bir? Maaş veriyor. Yani tabii yani şecereyi ispat edeceksin öyle kolay iş değil. Ama maalesef bugün oyuncak olmuş. Evet, devam edelim. Zekatta da kelimenin i lugat manaları mevcuttur. Hac, lugatta kastetlik manasındadır. Mesela bu haç kelimesi burada italik çıkmamış değil mi? Halbuki biraz daha şey italik diyorum, bold. Bol çıkmamış. Bol çıksa daha iyi olurdu. Ha işte dedik ya. Yani. Sonu şey yapın. Heh. Devam. Şeran yani nusanızı da tavsiye edin. Muhaddislerin en büyük özelliği budur. Nusayı ne yapma? tavsiye etme. Mesela onu böyle biraz karartın. Heh. Belli olsun. Evet. Heh. Şer'an ibadet için Mekke'yi kastetmek olup vakti mahsussa da mekanı mahsusu kasti mahsustur diye tarif edilir. Görüyor musunuz? Yani... İbadet için Mekke'yi kastetmek. Yani Mekke'de olur haç. Başka bir yerde olmaz. Yetmedi. Vakti mahsusta. Yani zilhicce'nin 9'unda Arafa vakfesinde ne olacaksın? Bulunacaksın. Mekanı mahsus. O da ne işte? Arafattır, Müzdelife'dir, Mina'dır, Kabe'nin kendisidir. kast mahsus. O niyette giriyorsun. Üstünde ihramın var. Heh. Şimdi adam diyor ki diyor ne gerek var diyor işte e, yani Allah diyor ki el haccu eşhurun malumat hac bilinen aylardır e, bilinen ay e, Arapça'da ay 3'ten 9'a kadar çıkar e, yani en azından 3 ay ya en azından 3 ay işte o nedir şu, şu şudur he, iyi de sen bunu neye göre söylüyorsun e, Kur'an'ın zahirine göre söylüyorum e, iyi de Kur'an'ın zahirine göre bu haccı peygamber aleyhissalatü he böyle yapmış Gene ondan sonra gelenler böyle yapmışlar değil mi? E onu bırak. E peygamberden önce o İbrahim'i ibadeti müşrikler bile senin aptal kafana göre değil de bizzat peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığına göre yapmışlar. Yani bakın müşrikler bile böyle düşünmüyor arkadaşlar. Zilhicce ayında 9'u 10'u. Şimdi adam diyor ki yok diyor. Yahu diyor işte diyor. E, üç ay olur. Yani millet izdamda ölüyor. Neyse işte o cemerat yapıldı da artık kimse ölmüyor. Ellerinden bir taş düştü. Sonra e, yani bir de ne var? E mahsusu var. Mesela şeytanı taşlayacaksın. Adam diyor ki şeytan taşlamaya gerek yok diyor. Bu temsil diyor. E, ne olacak? Ben diyor şeytanı taşlamam diyor taşlatmam diyor. Hı, ha, işte şeytanı taşlamam taşlatmam. E, düşünebiliyor musunuz arkadaşlar yani bu işe gülmekten öte, gülmekten öte ağlamak lazım herhalde. Çünkü niye? Şundan dolayı. Ya yani Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de taşın olup olmadığını arıyor. Kur'an-ı Kerim'de taşın olup olmadığını arıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de rüşdü ve secdedeler okunacağını aramıyor. bu enteresan. Taşın olup olmadığını arıyor. Ama rükuda ve secdede he, nelerin olacağını aramıyor. Yine yani Kur'an-ı Kerim'de yani. Kur'an-ı Kerim'de koyundan ne verilecek, inekten ne verilecek, deveden ne verilecek, madenlerden ne verilecek, onu ne yapmıyor? Aramıyor. aramıyor. Yani bu nasıl bir şeydir? Yani e, Akıl yürütmedir. Anlamak mümkün değil. Madem öyle, yani her şeyi Kur'an'da ara. Bulamadın her şeyi ne yap? İnkar et. At! Ama bir kısmını ara, bir kısmını ara. Ama neye göre bu? Kıslası ne bunun? Ben belirlerim. E sen kimsin? İşte ben benim. Yani zor bir iş bu. Bu zor bir iş. Evet, devam et. Son Lugat'ta yemekten kesilmek, yememek, susmak, rüzgarın sakinleşmesi gibi birçok manalara gelir. Şeriatta niyetli olmak şartıyla gündüzün yiyip içmekten ve cima etmekten kendini tutmaktır. Yani işte bu nedir? Ee, orucun neyi? Şer'i manası. Ha. Ee, tabii yani yiyip içmekten, cima etmekten kendini tutmak deyince tabii bu işin kefareti kazası var ama aynı zamanda kötü söz söylemekte, dair olmak üzere. Hepsinden kendini ne yapmaktır? Tutmaktır değil mi? Ha. Oruçtur bu. E şimdi başka neyi vardır? Tutulacak haller vardır, tutulmayacak haller vardır. Bunlar hep net belirler. Yani mesela işte haiz nifası kadın ne yapmaz? Oruç tutmaz ama sonradan ne yapar onu? Kaza eder. Hayır tutar diyor adam. Adam tutar diyor. Hatta namaz da kılar diyor. Yanlış öğrenmişsiniz siz diyor. <gülüyor> ya siz diyor yanlış öğrenmişsiniz diyor. 1400 yıldır bu ümmet diyor yanlış yapıyor. Ya nasıl bir yanlış bu? E yapmışsa Resulullah yanlış yaptırmış yani. Heh. Yani hesabını Allah Resulullah'a sorsun. Yok diyor şimdi. Ona da kıyamam diyor. E? Resulullah'tan sonra çevirmişler onu diyor. Ya sen şimdi İmam Ebu Hanifi itham mı ediyorsun? İmam Şafi itham mı ediyorsun? İmam Mali itham mı ediyorsun? İmam Ahmed'i itham mı ediyorsun? He yok diyor. De, onlardan sonra ya bırak bu işleri yani. Ondan sonra bundan önce. Emme basma tulumba gibi aynı şeyler. Yani bu yani nedir bu ondan önce ondan sonra nedir senin ispatın ayıp yani bunlar böyle şeylerle uğraşmak yani çok enteresan Heh, yani enteresan. yani ümmet üzerinde ittifak etmiş ya icma hasıl yani evet devam edelim salatın ikamesi namazı bütün erken ve şartlarıyla iyi ederek kılmaktan kınayıdır yani yani şimdi namazı kılmak değil bak ikame etmek demiş ne demek ikame Erkan şart, erken ve şartlarına riayet etme yani hakkıyla kılma. Tadil erken diyoruz ya. Heh, evet. Tabii şimdi tadil erken diyor ama bu tadil erkena bizim kıldığımız teravihler ne kadar girer soru işareti. Heh. Yani o tadil erkena mı girer yoksa tesli rüküne mi girer? Yani bir an önce kılıp işi ne yapma? Bitirme, seri kılmaya mı girer? O ayrı. Tadil rükün nedir bir de ona bakmak lazım. Değil mi? He yani şimdi... Ee, ya hocam Mekke'dekiler uzun kılıyor canım yani onlar da uzun kılıyor işte arasını bul yani tamam onlar da uzun kılıyor biz millet olarak o kadar uzun da alışık değiliz tamam kabul yani ama bizdeki de ne kadar doğru değil mi yani ona da bakmak lazım ona da bakmak lazım evet yani bir şeyi yazmak ayrı uygulamak ayrı tadilerken diyorlar tadilerken diyorlar hoca efendiler ama Ramazan'da yarış ediyorlar yani yani bu doğru değil. Evet devam et. i̇ta zekat ve savun Ramazan tertipleriyle hacda hazifler vardır. Yani e, hacda hazifler var. Çünkü ikam demiş, ita demiş ama haccil beyt demiş. O doğrudan haç kelimesini kullanmış. Evet. Bunların asılları ita zekati müstehakliha. Hı, yani e, zekatı evet. Zekatı müstahak müstehik olanlara vermek hak edenlere vermek savunma şehri ramazan ramazan ayının oruzunu tutmak evet haccül beyt beyti hac etmek takdirlerindendir yani evet tertiplerdeki izafeler de hükmün sebebine izafeti kabulindendir çünkü haccın sebebi beyt yani kabe'dir bundan dolayıdır ki sebebi tekerür etmediği için hacda da tekerür etmeyip bir kişiye ömründen bir defa farz olur Oruçun sebebi aydır. Ayı görmek her yıl tekrar ettiği için oruçta da oruçta her sene tekrarlanır. E yani zekatı zaten e, hak edene vermek lazım. Zekatı insan kendine veremeyeceğine göre e, anneye babaya da veremez. E, Çocuğuna da veremez. Torununa da veremez. Haliyle yani e, ninesine dedesine de veremez. Haliyle e, yani zikredilmemiş. E, e, yani Ramazan demiş. Yani e, Aydır yani bu yoksa yani Ramazan adındaki adamın orucunu tutmak değildir bu. E, haç da yani beyt kelimesiyle ifade edilmiştir. Ama sadece beyt değildir tabi aç Arafette ne vardır? Vakfe vardır. İşte de vakfe vardır. İşte Mina'da şeytan taşlama vardır. Yani en önemli önemliliği beyt. Çünkü beyt akla gelir. Ha. Yeryüzüne ilk inşa edilen ne Ev değil mi? Allah'ın neyi? Evi Kabe. Ha. Kast edilen Kabe yani. Evet. Devam edelim. Diğer rivayeti de alalım. Galimam-ı Müslüm Rahmetullah Hattesana sana Umeydullah ibn Muazih. Qala attasana abi. Qala attasana Asimun wa Muhammed ibn Zeyd ibn Abdullah ibn Umara. Am ebihi qala qala Abdullah ba'la Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yak İslamu ala khamsin. Şehadeti en la ilaha illa Allahu ve en Muhammedan abduhu ve ve ikamiss ve ita zekati ve haccil beyti ve savmi ramadan evet tercümesinde o kadisi. bize Ubedullah bin Muaz rivayet etti dedi ki bize babam rivayet etti dedi ki bize Asım ki İbni Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'dir babasından nakle rivayet etti dedi ki Abdullah şunları söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurular İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Bir, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onu kulu ve resulü olduğuna şehadet etmek. iki namazı kılmak. Üç, zekatı vermek. Dört, beyt hac etmek. Beş, Ramazan orucu üzerine. Evet. Şimdi ne diyor? Gala haddesena Ubeydullah Muaz Şeyhi bu. Bakın burada Tarik tamamen değişti. Yani İbni Ömer, burada sadece sahabi var. Yani öbürkünde saat bin He, Ubeyde değil mi? Birleştiği nokta. Burada tamamen değişti. Bu da İmam Nebevi'nin tespitinde haklı olduğunu bize gösteriyor. Yani ayrı ayrı nelerde bu? Meclislerde söylendiğini gösteriyor bu. Bir sonraki rivayette de tamamen değişik. Tamamen. Tamamen değişik. Ubeydullah bin Muaz. Babam diyor. Gala haddesena ebi yani Muaz ki Asım normalde el ahvaldir. Burada onun el ahval olmadığını göstermek için ve huve İbnu kim? Muhammed, Muhammed. Evet. İbni Zeyd İbni Abdullah İbni Ömer'a Evet. <gülüyor> Asım dediği he, yani Muhammed'in oğlu Asım. An-Ebihi babasından. Yani babası kim? Muhammed bin Zeyd. Babası kim? Muhammed bin Zeyd. Gale gale Abdullah. Şimdi bunlar arkadaşlar İbni Ömer'in neleri? Torunları. İbni Ömer yani Abdullah İbn Ömer. Oğlu kim? Zeyd. Onun oğlu kim? Muhammed. Onun oğlu kim? Asım. <gülüyor> He. Asım babası kimden? Muhammed'den rivayet ediyor. Normalde Muhammed kimden rivayet etmesi lazım? Babası Zeyd'den o da kimden? Abdullah'dan. Yani babasından rivayet etmiyor. Torun kimden rivayet edebilir? Dededen rivayet edebilir. Burada ne yapmış? Muhammed doğrudan babası Zeyd'den değil de dedesi kimden? Abdullah ibn Ömer'den rivayet etmiş. Anladık mı? Dededen rivayet ediyor. Ha, yani işte milletin dedesi de İbn Ömer yani. İşte. İbn Ömer gibi bir dedesi var. Galib Abdullah yani İbn Ömer, Galib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki. Bu niye? İslamu ala Bakın burada müzekker geçti. Beşe üzere bina edildi. Ha, nedir o? Bir. Geldi, değişti şimdi. Şahadeti en la ilahe illallahu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Evet. Allah'tan başka hak ilah mabut olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve rasul olduğuna ne yapmak? Şahitlik etmem. Bak diğer bir lofuz. Gördünüz mü? Heh. Tevhid etmek, ibadet edip ona hiçbir şeyi şirk koşmama yani gayrını küfretme sonra bu. Sonra ve ikhamis sala ve itaiz zeka ve haccil beyt ve salmı Burada e, haccil beyt aynen diğer rivayet gibi bir önceki rivayet gibi neden önce geçti? Ramazan'dan önce geçti. Hemen alalım şerhini. Aynı şeyler tekrar ediyor. Evet. Bu hadislerin zahirlerine bakılırsa beş şeyden birini terk eden kimsenin Müslüman olamayacağı anlaşılsa da hakikatte bunlardan birini terk edenin Dinden çıkmadığına icma ümmet vardır. He. Yani şimdi zahirine baktığın zaman böyle anlaşılabilir. Birileri bakar hemen küt diye ne yapar? Ya. Dinden çıkarır. Şimdi halbuki bu hadisin zahirine bakan sadece namazı terk edeni değil diğerlerini terk edeni de dinden çıkarır. He. Ama e, diğerlerini terk edeni niye dinden çıkarmıyor? Çünkü diğerlerini özel olarak terk etmenin dinden çıktığını gösteren bir ne yok? Nas yok. Aslında var. Ama e, nedense sayı gördükleri halde onlar biz zayıf görüyoruz. O da ayrı bir problem. Onlar sayı görüyor biz zayıf görüyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Onlar ne? sayı görüyor biz ne? Zayıf. zayıf görüyoruz. Halbuki onların onu ne yapması lazım bu fiilin terkini? Zayıf. Mesela hacı gücü yetip de hacca etmeyenin nasıl Yahudiya'da. Evet Yahudiya'da Hristiyan olarak ne? Evet ölmesi. Haşredilmesinde bahsediyor mesela. Ne? Hadis. Bize göre bu rivayet zayıf. Bize göre ne? Zayıf. zayıf. Ama onlara göre say. E nasıl oluyor peki yani Yahudiya'da Hristiyan ölecek öyle edilecek yani. E nasıl olacak bu? E sonra Hazreti Ebubekir'in Zekat vermeyenleri ne yapması? Savaşı, savaşı, savaşı, savaşı, savaşı. Evet, öldürmesi. Onlara savaş açması. Hadi alın. Zekat vermeyenleri de kafir deyin. Değil mi? Ha bak yani o naslar mevcut aslında. <gülüyor> Ki o mesele Buhari Müslim rivayeti. Ama icma ümmet var. Abdullah İbni Şakik rivayeti, onların aldığı rivayeti hep ifade ediyoruz. Abdullah İbni Şakik, tabiinden. Sabi diye söylüyorlar ama Değil. Hakim gerçi onu Ebu Hureyre'den rivayet etmiş. Abdülayı bin Şakik kanalıyla ama zayıf rivayet o. Tabiinden Abdülayı bin Şakik ne diyor? Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini ne olmaz ne olarak görmezdi? Küfür. Şimdi buradan ne anlıyorsun sen? Namazın terki küfür. Yanlış. Namazın terkinden başka hiçbir amelin terki küfür değil. Vurgu ikisine de. Şimdi adam buradan neyi anlıyor? Namazın terkini küfür anlıyor. Hayır yanlış. Namazın terkinden başka hiçbir amelin terk küfür değil. O şöyle derdi eğer öyle olsa. Allah Resulü'nün ashabı namazın terkini küfür görürdü derdi. Bak öyle dememiş. Öyle dememiş. Namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi. Demek ki namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak göremezsin. Görürsen bunu iddia edersen sen. Hani şimdi diyorlar ya sahabeye göre namazın terki küfür. Hayır. Sahabeye göre namazın derşi, terki dışında herhangi bir amelin terki asla ne değil? Küfür değil. İcma o. Orada onu söylüyor işte. Orada onu söylüyor. E şimdi nasıl okuyor adam anlamıyor. Nasıl okuyor anlamıyor. Çünkü Allah'tan hayır dileyeceksin, ne dilesin? Onu dinde fakir kılmasının anlayıştı öyle. <gülüyor> Alırsın alırsın rivayetlerini. Bol bol ne yaparsın? Zikredersin. Evet devam edelim. Vaka İmam Şafii ile İmam Ahmet bin Hanbel'e göre namazını kılmayan kimse öldürülse de bu ceza küfür ettiği için değil bir haddi şer'i olmak üzere verilir. Yani hadden öldürülür. Evet. İmam Ahmet de bazı malikelerden bir rivayete göre namazı kılmayan kimse küfür ettiği için öldürülür. Yani gene İmam Ahmed'ten bir rivayete göre de ne? Küfür ettiği için öldürülür ki e ee, bu bir kısmın tercih ettiğidir. Ee, şu anki mesela e, Suudi Arabistan'daki bunu tercih ediyorlar. Halbuki İbn Kudame el-Maktisi gibi alimler İmam Ahmed'in e, ki İbn Battal'da da dahil olmak üzere namazı e, terk edenin küfren değil hadden öldürüleceğini ifade ettiklerini de biz biliyoruz. Yani ki İbn Kudame deyince el mugni Hanbeli mezhebinde nedir? Baş eserdir yeri geldiğinde baş oluyor yeri geldiğinde son oluyor işte anlamadık biz bu işten bir şey ama Heh. yeri geldiğinde baş olan son olabiliyor evet devam edelim fakat bu rivayet icmayı bozacak mahiyette değildir ha, icmayı bozmaz evet Men salaten fakat kefere. bir kimse kastan bir namazı terk ederse muhakkak kafir olur hadisi şerifi ve ciz şey, zecir ve tehdide haml haml olmuştur. olmuştur. yani işte kötü ve tehdit anlamında manalandırılmıştır evet yahu, Yahut Yahut namazı terk etmeyi helal ihtiyar ederse yani terk namazı terk olur. etmek helaldir derse böyle edilmiş, tefsir olunmuştur evet buradaki küfürden küfran nimet manası karsedilmiş olabilir bak adam hiç nimet küfrü mü küfürden aşağı küfranı nimet demiş işte Osmanlı'da bu böyle küfranı nimet biz de şimdi nimet küfrü diyoruz. Millet anlamıyor. Ne nasıl işte küfrün altında bir küfür, küfrün berisinde bir küfür, küfrün aşağısında bir küfür, küfürsüz küfür uğraşıyoruz deme. Halbuki bak küfranın nimet. Gördün mü Seyfettin? Küfranın nimet. İşte işte Osmanlı ne güzel kullanmış. Şimdi adama desen küfranın nimet diye. Nimet abla falan dediler ama küfranın nimet. Bak ne kadar güzel bir tabir. Unutmayın bunu. Küfranın nimet. Tabir bu. Ha, namazın terki meselesi arkadaşlar ihtilaflı bir mesele. Yani burada önemli olan kimin neyi tercih ettiği değil. Önemli olan herkesin tercihine ne yapma? Saygı duyma. Ya İmam Şafi ile işte İmam Malik işte onlardan önce İmam Ebu Hanife bir rivayette İmam Ahmet işte namazın terkini küfür görmeyerek <gülüyor> namaz kılmamaya bir nevi insanları ne yapmışlardır? Teşvik etmişlerdir diyen adama he, bu dört imamın ahiretteki gazabı yeter. Bu dört imamın ahiretteki gazabı yeter. Yani bu tür tabirler akıllı tabirleri değil. Yani bu tür tabirleri kullanan adam e, fıkıhçıların elinde kazıf haddine matuftur. İftira. İftira. Kaldı ki e, normalde e, iftiradan mesul kimdir? O şahsın kendisi veya kimi? Varisleri. Bu insanların varisleri yok. Onun için kamu davası olur bu. Ne davası? Kamu davası. Çünkü bu alimlere laf atan adam İslam'a laf atmış hükmündedir. Anladık mı? Çünkü ümmetin üzerinde icma ettikleri insanlar bunlar. Yani şahsi dava almaktan çıkar ne? Kamu davası olur. Yani iş kötü. İş kötü. Heh, evet. Hemen bir sonraki rivayet alan önce babımızın hadislerinin dikkat ederseniz sona saklamamış bunu. Yani istifade edilen ikinci hüküm demiş. Heh, böyle bir baba açmış ilk kez böyle yapıyor. İşte bu da önemli. Hemen onu çizim mesela ikinci hüküm demiş. Hükümler dememiş. İkinci hüküm demiş bir kastı var. Evet okuyalım. Babamız hadislerinin ifade ettikleri ikinci hüküm. Meskul beş şeyin farz ayın olduklarıdır. Binaen bunlardan hiçbiri bağlı kimselerin eda etmesiyle diğerlerinden sakın yani olamaz. İşte dedik ya yani işte farz-ı kifaye değil. Farz ayın yani birileri kılar birilerinden kalkar. Birileri tutar birilerinden kalkar. Birileri hac yapar birilerinden kalkar. Ya tabii vekalet hacı ayrı. Heh. İşte birileri zekat verir birilerinden kalkar yok. O yani e şey bir mesele yani e, açık. açık bir mesele yani hac meselesi biraz daha farklı tabii. Evet hemen rivayetimizi alalım. Babumuzu bitirelim arkadaşlar. Galel limamûsün rahmehullah. Ruhatte sana ruhatte sana bunu Nümeyr. Bizde hadde feni, sende hadde fena geçmiş. Tamam. Galatta sana Ebi. Galatta sana hanzalatu tu. Gale ikramatu bunu Halid bin yuhatsu tavsan en raculan kâle le Abdullah ibn Umara ela takuzu fa sallallahu aleyhi ve sellem yakulu inna'l islamu buniya hamsetin shahadeti en la ilaha illallah sende mesela hamsetin dedik bu son rivayet ikisi de var bizde ney? Hamsin. He. Evet. İnnel islamu buniya innel islamu buniya ala hamsetin shahadeti en la ilaha illallah ve iqam salati ve ita zekati ve siyam ramadana ve haccil beyti. Evet okuyalım. Bana bana İbn-i rivayet etti. Dedi ki bize babam rivayet etti. Dedi ki bize Hanzele rivayet etti. Dedi ki İkrimet i̇bn halid i Tavus'a şunu rivayet ederken işittim. Bir adam Abdullah bin Ömer'e sen gaza etmiyor musun? Demiş i̇bn Ömer radıyallahu anhum'a ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Şüphesiz ki İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Bir, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet. İki, namazı kılmak. Üç, zekatı vermek. Dört, namazanı tutmak. Beş, beyt hac etmek temelleri üzerine derken işittim cevabını vermiş. Evet, bu hadis aslında <gülüyor> çoğu insanın gözünden kaçan bir hadis arkadaşlar. Çoğu insanın gözünden kaçan bir hadis. Özellikle ümmeti Muhammed'e cihadı farz ayın görenler bu hadisten biraz ibret alsınlar. Yani İbni Ömer'den daha çok cihadı sevebilecek bir insan tanıyorlarsa yeryüzünde onu ben bilemem. <gülüyor> Ama yani e, cihadın farzayın olmadığını özellikle gösteren hadislerden bir tanesidir bu. Gâle ve haddefeni İbni Nümeyr Gâle Ebi yani Nümeyr Gâle haddesena Hanzala ki Hanzala bin Ebi 151 yılında vefat etmiş Mekkeli sika ve Hüccet bir zat. Gale Semi'tu İkrimete İbn bin Halid el As'ı 115'de vefat etmiş Mekkeli büyük bir imam. Mekke'de atadan sonra atabine sahipten sonra yani vefat etmiş. Sayanda bundan başka 3 ikrimenin isimleri geçer. Yani bu bir ikrime bir 3 ikrime daha var. Bunlar İkreme bin Abdurrahman İbn-i mevrası İkrime ve İkrime-i Tübünün Ammar ki bununla birlikte üç oluyorlar. Ne diyor? Yuhaddif-ı Tavus. Meşhur işte tabinin büyüklerinden Tavus bin Kaysan. Enne bir adam Galeli Abdullah Galeli İbni Ömer'a Bir adam İbni Ömer'e diyor ki işte o adam Beyhak'in rivayetine göre hakim namında bir adam. Ela Tavzu sen cihad etmez misin? diyor ki İnni semiitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eykul Ben peygamber efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle dediğini işittim. İnnel İslama buniyye ala khamsin 5'e üzere bina edildi. şahadeti en la ilahe illallah ve ikamiz salah ve itaiz zeka ve siyam Ramazan ve hac beyt. Ramazan orucun önce zikretti. Evet, şimdi hemen alalım şerhi. Beyhaki İbn Ömer radıyallahu anhuma'ya suat soran zatın hakim namında Hakim Hakim namında bir adam olduğunu söyler. İbn Ömer Hazretlerinin kendisine bu şekilde cevap vermesi, onun cihadı farzayin itikat ettiğini anladığı için. Yani o adam e, cihadıdan farzayin itikat ediyor, onu inandığı için İbn Ömer bu cevabı veriyor. Evet. Halbuki farz-ı kifayedir. Bunu kendisine hadis sanatmak istemiştir. Zaten nefs hadiste. Cihadın zikredilmemesi ya fazlaki faay olduğundan yahut o gün henüz cihat farz kılınmadığındandır Hadisler zikredilen beş şey ise yani o gün cihat fars kılınmaması mümkün değil. Adam yoksa böyle bir soruyu ne yapmaz, sormaz. Yani eğer o gün cihat fars kılınmamasa yani o soruyu sorması ne değil? Mümkün değil kaldı ki İbni Ömer ee, nasıl bir sahibi, küçük bir sahibi, çok sonra vuku bulmuş bir olay bu. Yani İbni Ömer çocukken vuku bulmadığına göre bu olay. Anladık değil mi? He. Evet. Hadissizlik edilen 5 şey ise farzı ayındırlar. Ulema'dan Davudî'nin beyanına göre cihat evvela farz-ı ayın olarak meşru kılınmış. Ki tam tersi yani evvela meşru farz-ı ayın daha sonra farz-ı kifayeye çevrilmiş. Yani öyle oradaki soru yok yani. O anda farz-ı ayn kılınmamıştı <gülüyor> diye bir mesele yok evet he. Mekke'nin fethinden sonra kafirlerden uzakta yaşayan Müslümanlardan bu farz sakit olmuş. Kafirlere yakın bulunanlara cihat farz olarak kalmış. Yani hudutlarda. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anhuma ile Süfyan-ı ile İbn Şuhrume'ye göre cihadın farz olmadığı rivayet edilir. Ancak düşman hücum eder de İslam hüküm hükümları Müslümanlar cihadı emrederse onlara göre de cihat herkese farz olur. O farklı bir olay. Ama yani ona biz ne diyoruz? Bugün itibariyle seferberlik değil mi? Seferberlik evet. ha. Ma mahi, bu olaydan gelen bir rivayettir. Bu onlardan. Bu onlardan gelen bir rivayettir. İhtimal diğer kavle göre onlar da cihadın farz olduğuna kaydirler. Bu sürede cihadın farziyetine icma ümmetle vaki olmuş ve bu mühim vazife kitap, sünnet ve icma ümmet ile muhkem bir farize haline meşru kılmıştır. Şey, adam, adam diyor ki yani evet İslam'da cihat vardır ama savunma cihadı vardır diyor. Hocum cihadı yoktur diyor. Yani o zaman biz yandık yani bizim Anadolu'ya bizim Anadolu'ya gelişimiz bile şahibeli. Arpastan, Malazgirt'te yani fuzuli iş yapmış yani. Bizim İstanbul'da kalmamız fuzuli yani. Ne işimiz adamlar topraklarını almışız. Adamları çıkarmışız yani. Viyana'ya niye gitmişiz? Yani, ha, ha, yani yani İslam'da diyor müdafaa cihadı var diyor. Hücum cihadı yok diyor. Yani şimdi bunu diyen adam yani hani Malazgirt'ten ha bu tarafa doğruysa yani işi yaş yani göçecek yani Asya ustaya gidecek Orta Asya'ya yani böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Evet Evet. Şayet bu zavahatın cihadın farz değil menduk olduğuna kayır bulundukları rivayeti doğru ise tevil gerekir ve onların murat cihadın farz ayın olmadığını beyandır denilir. Tafsilat fıkıh kitaplarında. Yani işte, Tafsilat fıkıh kitaplarında hangi koşulda doğrudan farz ayındır? Hangi koşulda değildir ama yani şunu bilmekte fayda var. Şunu bilmekte fayda var. Yani İslam ümmetinin işte bir bölgesinde ceryan eden bir olay. Özellikle hilafetin olmadığı, halifenin olmadığı, yani ümmeti birleştiren bir neyin? Sesin olmadığı, bir merciğin olmadığı dönemde bütün ümmetin fertlerine farzayın olarak ne yapılmaz? Kılınmaz, görülmez. Böyle bir şey yok. Ama... Ee, buradan yola çıkarak da buradan yola çıkarak da yani e, cihadı küçümsemek cihadı sahip olduğu konumdan aşağı düşürmek yani bu da ne değil mümkün değil cihat Allah'ın ümmete e, vermiş olduğu ümmeti Muhammed'e farz konmuş olduğu en büyük kurubattandır yani Allah'a Yakınlaşma vesilelerinde. O hiç şüphesiz. Onda bir problem yok. Ama hilafetin olmadığı bir ortamda cihat bütün ümmetin fertlerini, bütün ümmetin erkeklerini doğrudan bağlar mı? Aynen namazın farzayın olduğu gibi. Orucun farzayın olduğu gibi. Zekatın farzayın olduğu gibi. He. Haccın farzayın olduğu gibi. Bütün ümmeti ne yapar mı? Bağlar mı? He. Bunun tafsilatı fıkıh kitaplarındadır. Bunun tafsilatı davetçilerin iki dudağı arasında değildir. Bunun tafsilatı cahil cehelanın fetvalarında değil fıkıh kitaplarındadır. Oraya döneceksin. Yani Osmanlı'da cihat farzaynı olsaydı paralı askerlik olmazdı arkadaşlar. İslam'da arkadaşlar Peygamber'in Peygamber'in sahabesini istisna edersek Emeviler, Abbasiler Selçuklar ve Osmanlılarla başlayan o süreçte ve devam eden o süreçte seferberlik durumu dışında he, daimi silah altında olan insanlar her zaman paralı askerdir. Bunu unutmamak lazım. Ne demek paralı asker? Devlet yani devletten para almışlardır bu iş için. Yani o işi profesyonel olarak yapan insanlardır. Ama seferberlik de ayrı. Bunu unutmamak lazım. Yani eğer cihat farzayın olsaydı bu bir vecibi olurdu. Namaz için para alıyor musun? He? Oruç için para alıyor musun? Bak böyle bir şey yok gördünüz mü? Ha. Ama hee sahabeye tabiine etba tabiine hiç iyi bir şeymeye bak hem ilmi cihat hem kılıç cihat, hepsi var o ayrı mesele kurubassa mesele nevafilse ayrı o çok çok farklı bir olay farklı bir olay ha. yani Hazreti Ömer'in yani ee, İran'da ne işi var Komutan İran'da ne işi var Kendisinin Filistin'de ne işi var? Tarık Bin Ziyad'ın Endülüs'te ne işi var? Ebu Ayben İnsari'nin İstanbul'a işini. 90 küsur yaşında sen kalk gel. Ne işi var? Ne yapmaya gelmiş? Fesih-ü fil-art. Yeryüzünde seyahat edin. Turizm amaçlı. Öyle mi gelmiş? yani tabi insanın ne söylediğini bilmesi lazım Heh. yani bizim ecdadımız yani ümmetin ecdadı özellikle bizim ecdadımız son 700 yıl çünkü bizle endeksi 700 yıl Heh. futuattan yani hangi sultan yatağında ölmüş Allah aşkına ben bilmiyorum yatağında ölen bir sultan ha, boğdurulan var o ayrı ama yatağında ölen yok niye ölmemiş bu adamlar yataklarında şimdi e, hürremi veriyorlar işte kanuni veriyorlar Ya yani o adam yani bu kadar Zevkü Sefa'ya da ama seferden sefere de gitmeyi biliyor vallahi adammış ya. Ha. 3'den ha. 3'den ha. 3'den ha. 3'den ha. Yani adammış yok. Velev ki zevk Sefa'da olsun bak Viyanalara kadar gitmiş ya. Adam yani yerinde durmamış. Yani tabii şimdi gençler karıştırıyorlar herhalde. O zaman Viyana'ya 3 saatte falan gitti zannediyorlar. Halbuki ha. ha. yani Mart'ta çıkıyorlar. Kasım'da dönüyorlar. Yeri geliyor. Karda kışta kalıyorlar. Biz biliyoruz sahabeden bir kısmının tabiinin büyükleriyle birlikte nereye gittiğini, Azerbaycan'a gittiğini, bir kışın orada kaldıklarını, dönemediklerini biliyoruz yani. Eskiden öyle, şimdi nerede? Evet, hemen okuyalım, bitirelim arkadaşlar. Evet. Burada bazı sorular altına gelebilir. Şöyle ki, bir İslam'ın şartlarını bildiren bu hadislerin bazılarında Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve rusul olduğuna şahidet etmek denildiği halde, neden diğer bazılarında bunun yerine Allah'ın tevhid olunması veya Allah'a ibadet edilmek gelmiş. Yani işte değişik değişik lafızlar evet. Bu soruya cevabın bazıları birinci hadisin lafsan, diğerinin ise mana mana naklediliğini, ve farkın bundan ileri geldiğini söylemişler. Yani mi? yani işte birinci hadis lafzan, diğerleri mana ile rivayet edilmiş diyorlar. Diyen bir kısım öyle diyor evet. Alim bir zaten hadisin mana nakli meselesi ulema arasında ihtilaflıdır. İmam Malik'e göre caiz değildir. Eksel ama bunu caiz Yani olur. illa lafzen olacak, manen olmayacak İmam Malik'e göre ama eksere Cumhur'a göre caiz, evet. Fakat hadisteki lafızların yerlerini ve tertiplerini bilmeyenlerin mana itibariyle hadisi rivayet etmeleri bir ittifak Yani Bu bir kavil ama dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a farklı şekillerde heh, bu soru yöneltilmiş olabilir. O da farklı şekilde cevap vermiş olabilir. İlla bu olayı aynı vakaya ne yapma? Bağlama mümkün değildir çünkü senetlerinde de farklılık var. Evet. 2- Bu hadislerde beşin şeyin dinin temel olarak gösterilmesinin nedir? Cevap Çünkü ibadet ya sözlü yahut sözsüz olur. Sözlü edilen ibadet kelime-i Sözsüz ibadet eden ibadet de ya terk ya fiil olur. Terk edilen ibadet oruçtur. Zira, yani terk ediyorsun yemeği içmeyi. Zira oruç yiyip içmeyi ve cim cimayı terk etmekte tahakkuk eder. Fiili ibadetler ibadetlerde ya bedenle yapılır ya da mal ile veya her ikisiyle eda edilir. Bedenle yapılan ibadet namazdır. Mal vermek surete yapılan zekat. Mal vermek surete yapılan zekat her ikisiyle eda edilen hacdır. Yani hem beden hem de malla eda edilen hac. Evet. 3. Bu hadislerde peygamberlerle melekler ve diğer inanılması icap edilen şeyler neden zikredilmemiştir? <gülüyor> Halbuki bunlar <gülüyor> Cibril hadisinde zikredilmişlerdir. Yani o imanla alakalı <gülüyor> mesele. Evet. Cevap? Çünkü şahadetten Murat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onun getirdiği her şeyi tasdik ve kabuldür. Evet. Bir tabii bu Mâce e min indillah ve mâca bihi Rasulullah min indillah. Doğrudan Allah'tan gelen ve Resul'un katından getirdikleri. Değil mi? Heh. Evet. Bit tabii bu itikat edilmesi gereken her şeye şamildir. Hadis-i yani, Şerif. Bit tabii ne demek doğal olarak? Hı hı. Hı, hı. Hadis-i Şerif dinin erkanını bildiren pek büyük bir esastır. Evet, dinin erkanını bildiren pek büyük bir esastır. Bu Hadis-i Şerif demiş Şarih. Allah kendisine rahmet eylesin. İnşallah altıncı neye geldik? Baba geldik. İyi gidiyoruz. Ee... Önümüzdeki ders arkadaşlar, bu babımız tabi uzun biraz, önümüzdeki ders inşallah sayfa 162'ye kadar, 24. rivayete kadar okuyalım, devam edebilirsek ederiz çünkü rivayet uzun, 162. sayfaya kadar. İnşallah dersimiz pazartesi, bu haftalık salıyı aldık, önümüzdeki hafta pazartesi karışıklık olmasın suhan ki Allah'ın ve bir Ham' eşe dönleen testatürke ve turuyor.